allah Teala'nın kitabı ve onu açıklayan mahiyette olan Resulullah'ın güvendiğimiz sünnetiyle insanları idare etmeyen, Allah'ın indirdiği yasaları bir tarafa bırakarak kendileri yasa çıkarıp onunla insanları idare edenler hakkında merhum şehit Seyyid Kutub'un görüşü şu. Fizilal-ül Kur'an adlı tefsirinde şunları ifade ediyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler onlar kafirlerin ta kendileridir. Onlar zalimlerin ta kendileridir. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani bunlar hem kafirdir, hem zalimdir, hem de fasıktır. Yönetilenler de Allah'ın indirdiğiyle idare edilmeyi kabul etmezlerse Onlar da mümin değildir Bu mesele müminin kalbinde açık ve net olmalıdır Zamanındaki insanların durumuna haline Bunu uygulamada tereddüt göstermemeli Bu gerçeğe teslim olmalı ve dostuna da, düşmanına da uyarlanacak bu durumu kabullenmelidir. Bir Müslümanın vicdanında bu mesele kesinleşmezse, onun artık değer ölçüsü kalmaz. Metodunun ne olduğu belli olmaz. Hakk ile batılı birbirinden ayıramaz. Bu mesele alam halkın vicdanında kapalı veya seyyal bir şekilde olabilse de Müslüman olduğunu ifade eden kişilerin vicdanında bunun kapalı kalması veya seyyal bir şekilde olması asla caiz olmaz. Daha başka bir ifadeyle, Allah'ın indirdiğiyle hükmetme de veya etmemede şunlar sorulur. Uluhiyet, Rablik, Kayyumluk, yani yaratıcılık, sev, sahip olma, sevkidare yeryüzündeki bütün insanların hayat düzenini belirleme. Allah'a ait olacaktır kümüyle yoksa bir kısmı Allah'a ait olacak diğerleri insana mı ait olacaktır. Allah yaratıcıdır. Allah her şeyin sahibidir. ama insanların hayat sistemini belirleme, bize aittir diyenler Burada ayrım yaparlar Uluhiyeti Rububiyeti kabul ederler Fakat Kayyumluğu reddetmiş olurlar Allahu Teala Bu hususta Kimseye Çekimser kalma Veya gevşek davranma Yahut esnek Gibi gösterme Diye bir hak tanımamıştır Burada ruhsat yoktur. Sapmalar olamaz. Bu mesele iman ve küfür meselesi, İslam cahiliye meselesi, şeriat veya heva, heves meselesidir. Üçüncü bir şık yoktur. Ya küfür, ya İslam. Ya cahiliye, ya İslam. Ya şeriat veya heva hevestir. Buna göre, Yöneticiler ya Allah'ın şeriatını insanlara tümüyle uygular iman çerçevesinde olurlar yahut da başka yasaları insanlara Allah izin vermediği halda uygularlar işte onlar kelimenin tom anlamıyla kafirler zalimler ve fasıklerdir Yönetilen insanlar da ya Yöneticilerin Yargılayanların Allah'ın nizamiyle Hükmetmesini kabul ederler Müminlerdir Yahut da kabul etmezler Onlar da mümin değildir Bu ikisi arasında Başka bir yol yoktur İşte yol ayrımı budur Bu konu Oldukça ciddi Ve risklidir Bu meselede İşi sıkı tutma, oldukça önemlidir çünkü aşağıdaki tehlikeli ve riskli sebeplere dayanmaktadır. Yani diyor ki, Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenler veya onun nizamiyle yönetilmeye razı olmayanlar imandan çıkarlar şu sebeplerden dolayı. İki bariz sebep söylüyor. 1- Allah'ın uluhiyetini, Rabliğini ve beşer bütün kainatı insanlar da dahil sevk ettiğini kabul etme yahut etmeme meselesidir. Allah tek yaratıcıdır. Allah kainatın insanlar dahil tek sahibidir. Allah Kainatın ve insanların sevk idare edicisidir onların yani insan ve cinlerin diğer canlı yaratıkların hayat sistemini belirleyendir Ali, sen Allah'ın bu sıfatlarına iman ediyor musun etmiyor musun eğer Allah'ın gönderdiği yasayı tatbik etmiyorsan onun uluhiyetini Rabbiyeni otoritesini reddetmiş olursun dinden çıkarsın. Yani mesele Allah'ın birliği, varlığı ve tek başına yaratıcı olup hayyul kayyum oluşu meselesidir, ciddidir. Allah evet, kainatı idare eder. Güneşe doğ der, doğar. Yıldızları yürütür. Rüzgarları estirir. İnsanları bir damla sudan yaratır. Ve fakat İnsanların hür iradesiyle tasarruflarına karışma demek, Allah'ın sıfatlarından bazılarını kabul edip diğerini reddetmektir. Bunu reddetmen kafirliği için yeterlidir. Birinci sebep bu. İkinci sebep, Allah'ın şeriatının diğer icat edilen yasalardan kayıtsız, şartsız ve kesin olarak üstün olma meselesidir. Allah'ın koyduğu yasa kesinlikle diğer icat edilenlerden kayıtsız şartsız üstündür. Şu sebeplerden dolayı sebepleri söyleyeceğiz. Yok Allah'ın yasası diğer yasalardan üstün değildir veya o da onlar gibidir, denktir dersen sen artık iman kelimesini sana söylememiz mümkün değil sen dinden çıkıyorsun. Maide suresi elli de Mevla buyurmuyorlar mı ki? Waman kesin anlayan yani iyi anlamayanlar bunu anlamaz. Hane yani iyi kesin şekilde anlayanlar anlayan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm kim verebilir? Yani Allah'ın verdiği hükümden daha, yasadan, yargıdan daha güzel bir yargı olacağı düşünüle bilinir mi? Demiyor mu Yüce Mevla? Niçin Allahu u Teala'nın beyan ettiği, indirdiği nizam kesin üstündür? Bir, çünkü kuşatıcıdır ve dört başı mamuldür, mütekamildir. Yani hiçbir şeyi eksiltmez cezasını da efendim aile hukukunu da muamelatı da ticareti de ahlakiyatı da insanların idrak edemedikleri aralarındaki ilişkileri de en ince detayına göre düzenlemiştir. Böyle dört başı mamur olan ve her şeyi kuşatan bir sistemdense bir e, yasalar mecmuasındansa insanların koyduğu bundan daha üstün olur demek İslam'ın dışına çıkmadan başka bir şey değildir. Birincisi tam kuşatıcı ve mükemmel olmasındandır üstünlüğü. İkincisi Allah'ın Gönderdiği nizam Allah'ın mutlak ilminden gelen bir nizamdır. Yani karanlık gecede kara karıncanın kıpırdadığını bilecek kadar kuşatıcı bir ilme sahip olan bu nizamı göndermiştir. Binaenaleyh kim diyebilir ki allah Teala'nın nizamı var ama detaylara inememiş, birememiş, haşa allah Teala veya bilmiş ama gereğini yapmamış diye yakıştırılır mı allah Teala? Yakıştırılamaz. Allah'ın nizamı mutlak bir ilime dayandığından dolayı diğer insanların yaptığı sistemlere asla benzemez. Üç... Allah'ın gönderdiği sam mutlak adalete dayanır. Yani Allahu Teala kulları arasında birine iltimas geçmesi, birini kayırması diğerine karşı birine haşa torpil yapması beklenilmez. Çünkü yaratıcı bizler ki bir beşeri arızalar taşımıyor ki etkisinde kalsın. Akrabası da ona göre kanun çıkarsın. Yandaşlarının oyundan korksun da onlara göre işleri düzenlesin. Haşa Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Mutlak adalete dayandığından hiçbir sistem ona dengel olamaz. Dört, Allah'ın bize gönderdiği yasa bütün kainata koyduğu yasalarla uyum içindedir. Yani insanlar dahi irade dışı davranışlarında Allah'ın koyduğu yasalara uyuma zorundalar asla ondan muhalefet edemezler. Güneş, yer, sular, kuşlar, bütün yaratıklar Allah'ın koyduğu yasaya göre hareket ediyorlar. İnsanlar da refleks diye adlandırılan fiillerde Allah'ın koyduğu kanunlara uyma mecburiyetindeler yani bir insan diyebilir mi ki ben yemeyip içmeyip yaşayacağım bu külfetli bir şey bir insan diyebilir mi ki ben nefes alıp vermeden yaşayacağım çünkü durmadan niye içeri hava girsin bir insan diyebilir ki kulağım var ama diyorum ki duyma mümkün değil ben açıkmayacağım bundan sonra sevmiyorum bunu Diyebilir mi? Hayır. İrade dışı fiillerinizde Yüce Mevla'nın koyduğu yasalara tabi olduğunuz gibi iradenizle olan hususlarda da onun size gönderdiği yasalara uyarsanız kainatla uyum içinde olursunuz. Yoksa kainata çarparsınız. Nasıl ki bir fabrikanın bir tarafında bir bozukluk olunca tüm mekanizmayı etkiliyor veya bir makinenin herhangi bir dişlisi kırılsa diğerlerini de tatile sokuyor. Sen de iraden içinde olan yasaya Allah'ın gönderdiği yasayı uymazsan kainatla çarpışma durumunda olursun. Ali Allah'ın yasası mutlak bir şekilde üstündür. Son olarak İlahi yasa insanları insanlara kulluktan kurtarıp hepsini birlikte Allah'a kul eder. Böylece kimse kimseyi bu senin yasandır beni bağlamaz. Çünkü sen öyle düşünüyorsun ben böyle düşünüyorum deme hakkına sahip olmaz. İsteyerek istemeyerek bu benim değil, beni yaratanın yasasıdır, Uyuma durumundasın dediğinde yönetilenlerin de işini kolaylaştırır, yöneticilerin de işini kolaylaştırır. Çünkü ithanlar ortadan kalkar. Ve insan hür olur. Allah'tan başta kimseye boyun eğmez. Mevlam böyle demişse, mesela, alnımın teriyle kazandığım Servetimin her yıl 40'ta birini tıraşlayıp fakirlere vereceksem tamamdır der. Vergiler ağır geldi, zayıf geldi diye bir bahane de bulunamaz. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayıdır ki Allah'ın nizamı mutlak üstünlüğe sahiptir. Bu mutlak üstünlük sahibi olan nizamı bir tarafa bırakıp insanlar tarafından icat edilen Durmadan da hava heveslerine göre değiştirilen yasalarla insanları idare edenler, bu tür yasalarla idare edilmeyi de işlerine sindirip kabul edenler dinin çerçevesinden çıkmış kafirlerdir diyor. Müslümanlar daha çok şeyler söylüyor da bununla yetiniyorum inşallah tercüme edildiğinde izahları göreceksiniz. Ben hasıl Allah'ın yasalarının tamamen kaldırıldığı bir dönemde yaşadığından Müslümanların artık küfür laflarını peynir ekmek yer gibi rahat rahat söylediklerinden bu şehit zatı rahatsız ediyor. Burada zikrettiğim hırkaların e, pasajının altına yazılıyor ise de yani gerekçeleri de belli görüyorsunuz. Ancak bu merhumun görüşü. O hususta yine en sert olan ikinci zat kimidi? Abdullah Azam. Ona bakalım. Fi zilal Suret-i Tevbe adlı eserinde ki tercümesi Cihad Dersleri diye tercüme edilmiş oldu piyasaya sürüldü. O Tevbe Suresini izah ederken bu tür konulara da değiniyor. Mükemmel bir tefsiri yok. Kendisinin Ürdün asıllı, Suud'da üniversitede hoca iken, Mekke ve Medine ilahiyeti bilemiyorum hangisiydi, orayı bırakıp Afgan'a gidip cihada karışan ve orada şehit olan zat ne diyor? Diyor ki, aziz ve celil olan Allahu Teala'nın hükmünü reddedenler kafirdir. Buna razı olanlar da kafirdir. Reddediyor yani böyle bir şey olmaz diyor. Belli buna herkes kafirdir. Ben Allah'ın izamini reddediyorum, istemiyorum diyenlere razı olanlar da kafirdir. Bu kadardan öbür nokta, Allah'ın indirdiğine ters olarak yasa koyanlar da kafirdir. Mesela de ki, ben hırsızın kolunun kesilmesini değil de iki ay hapsedilmesine dair yasa koyuyorum. Bu kafirdir. Nasıl ki? akşam namazı üç rekat ise de ben bunu dörde çıkarıyorum veya ikiye düşürüyorum diyenin kafir olduğu gibi ona kıyaslıyor var mı birileri ki desin ki sabah namazı şu kadardır artırayım eksilteyim bunun kafirliğini kabul edersiniz değil mi e peki hırsızın kolunun kesilmesini ilkel kanun deyip de kafasından dinlenme istirahat cezası veren Orada da besleyip tekrar hırsızları sokağa dökenlerin koydukları kanunlarla kafir olacağı niye kabul etmiyorsunuz diyor. Ee, özetle diyor, kanunlar koyduran baş yönetici kral olsun işte cumhur başkanı olsun bölge başkanı olsun. Allah-u Teala'nın e, Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetine ters ise böyle kanunlar koyup durmayı emreden adam kafirdir. Ayrıca kanun maddeleri yapıp onu parlamenteye sunan hukuk komisyonları allah Teala'nın kanunlarına tersse kafirdir. Çünkü Yüce Mevla Şura Suresi 21'de buyuruyor ki Yoksa onların Allah'tan başka ortakları mı var da din hususunda onlara yasal Allah'ın izin vermediği halde yasalar yapıyorlar? Bu yasa yapanlar Allah'ın izin vermediği hususta yasa yapanlar Allah-u Teala'ya ortaklar diye vasıflandırılmışlar. Bir parantez açayım. Burada Kur'an'ın tam ifadesi din hususunda şeriat yaparlar. Birileri dese ki ben din hususunda yapmıyorum ki. Dünya hususunda yapıyorum. Acaba kurtarır kurtamaz Allahu alem. Ayetin tam ruhuna inmek için bunu azzam söylemeyeyim ben söylüyorum. Devam ediyor. 2. Allahu Teala'nın koyduğu yasalara ters olarak herhangi bir kanun maddesine evet diyen parlamenter kafirdir diyor herhangi bir maddesine evet diyen kafirdir. Çünkü Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine ters olan bir şeye hür iradesiyle evet demiştir. Buna mukabil Allahu Teala'nın indirmediği ve parlamento tarafından konulan yasaları uygulayan hakimler veya bakanlar, Allah daha iyi bilir ama sadece bunları uygulamakla kafir olmazlar. Fakat işleri haramdır, fısıktır, maaşları haramdır, yemekleri yenmez. Yani diyor ki hakim kanunu koymadı ki, koydular o da uyguladı. O zalimler, fasıklar ruhuna girdi. Koyanlardır kafir olanlar. Ayrıca avukat için diyor ki mesele İstilaflıdır. Bazileri bunu caiz görmüşler, bazıları de caiz görmemişlerdir. Avukatlara da değiniyor. Niye? İşte insanların haklarını koruyorlar diyenler, caiz görmüşler, mazlumların ne kadar koruyor korumuyor o bir yana da. Yok bu da filan kanunun filan maddesi gereği bu haklıdır dediğinden oraya sığındığından onlar da demişler avukatlar da gümlerler. Azamdayız. Fakat diyor Allah'ın indirdiği yasalarla insanları sevkidare etme, insanları yargılamayan mahkemelere başvuranın durumu nedir? Eğer insanlar haklarını kurtarmak için başka bir merci bulamazlar, oraya gitme mecburiyetinde kalırlarsa haklarını kurtarmak için umarım ki bunlar tarul halkta sorumlu olmazlar. Başka mahkeme yok. Hakkın gümleyecek. Yok. Eğer haklarını alabilme imkanları varsa buna rağmen onu bırakıp diğer mahkemelere giderlerse Nisa suresi 60. ayeti kelimenin beyan ettiği Allah'ın e, emrini bırakıp tağutların mahkemesine gittikleri için bunlar da kafir olurlar. Dedi azam. Azzam sonunda bir nuat veriyor. Dikkatimizi çeksin. Fakat bu hususta belli kişilere indirgeyerek filana kafir demede sakın aceleci olmayın. iyice düşünün. E dedin ki Allah'ın izamına tek bir maddeye karşı tek bir maddeye evet diyen kafir olur. Filan da böyle yaptı. Bu da kafirin teki. Ona indirgemeyin. Niye? Ola ki bu adam şahil olabilir. Ola ki bu adama bu işi yaptığının küfür olduğuna dair delilleriyle ikna eden biri karşısına çıkmamış olur. Ola ki bu adam tevil-i fasit ederek kendisini kurtarmaya çalışır. Ne kadar kurtaracak da? tevili fasit insanı günahtan kurtarmıyor. Fakat küfürden kurtarır mı, kurtarmaz mı? İhtilaflı kurtarır diyen görüş ağırlık ben bu sözle filan şeyi kastettim diyenler var ya demokrasi dedim İslam'da şu rayı kastettim e desene İslam'da şu rayı onu diyemez çünkü kellesini alırlar veya tekme vurur kovalarlar onu söylüyor bu bir tevhili fasit diyor ki ola ki tevhili fasit yapmıştır orada bir şüphe var kesin kafir diyemiyorsun veya kesin deliller kendisine serd edilememiştir. Yahut da cahildir, bilmiyordur. Kişilere indirgeme de sen filana ne diyorsun? Özellikle bu tekfere kayan kardeşler onu soruyor. Sen filana kabul diyor musun demiyor musun? Biraz temkinli olma dediğinde diyor sen de onlardansın ya Allah basıyor gidiyorlar. Azam, bu konuyla ilgili en sert olan azam sonunda bunu özellikle kayıtlıyor Müslümanlar peki cahil olursa bunlar maziletli olabilirler dedin deliller serdedilmezse nereden çıkardın? Meşhur Ağraf suresinin 138. ayeti kelimesinde geçen ve İsrailoğulları denizden çıktıktan sonra teresleri görünce ey Musa bunların ilahları olduğu gibi bize de bir takım ilahlar yok dediklerini buna rağmen Musa onlara e, imana gelin kafir oldunuz diye uyarmayıp sizler cahil bir topluluksunuz dediğini delil gösteriyor. Ee, e Arap suresi 138 Ayrıca yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşından sonra bir takım e, eşyaları takacak gibi dallar yapıp onunla etrafında tevaf edip saygı gösteren tabiri caizse putlaştırılan insanları görmüş sahabiler. Resulullah ya Resulullah bize de böyle bir ağaç yap. Kutsal bir ağaç olsun da onu tevaf edelim. Dediklerinde Resulullah onlara demiş ki sizler de Musa'nın kavminin yolundan adım adım gidiyorsunuz. Onlar da böyle demişlerdi diye izah ediyor, bırakıyor. Demiyor ki kafir olur. Bu ve bu da bu hadis-i şerif de Tirmizi'de, Müsned-i İmam geçiyor. Bu iki şeyden dolayı bizler cahil iseler veyahut da tam kendilerine deliller aktarılmamış ise bunlara kafir deneme denmemesi esastır. Dolayısıyla bu işleri işleyenler kafirdir ama fetlere indirgeyerek silan kafirdir demediği ihtiyatlı olun diyor Abdullah. Konu ile ilgili Şampiyetinin 1381 yani 73'te vefat eden Moritanya asıllı olan Edva-ül Beyan adlı tefsiri yazan e, Şankiti Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'nde hocalık yapan selefi olan Şankiti ne diyor? Bu diyor ki ayeti kerimede geçen küfürden maksat ya alt derecede bir küfürlüktür orada görüşler de geçti yani dinden çıkaran bir küfürlük değil de daha alt derecede bir katmeli gün manası. yahut da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip bunun helal olduğuna inanan yahut inkar edenler için geçerlidir yani ne var ki Allah'ın böyle bir hükmü diye bir şey yok yahut da varsa da olsun ne olacak ben böyle de insanları idare edersem helaldir diyenler içindir fakat Allahu Teala'nın indirdiğiyle hükmetmez Ve bununla hükmetmemenin de günah olduğuna işinin de çirkinliğine inanacak olursa kendisini buna sevk eden sebebin sıf heva hevesi olduğu Mevkü makam aşkı olduğu yoksa Kur'an'ı inkar ettiğinden ve onu hükümsemediğinden dolayı, bunu yaparsa bu diğer isyankar Müslümanlardandır. Baştan burada zaten söylemiştim. Şentiti de mevdudiden aşı yani alttan siyalardan ikinci zattı ki diyor inanmadığı halde Allah'ın nizamına inanıyor. Diğerlerinin sıhhatleriyle inanmadığı halde hökme Evet Müslümanlar konu ile ilgili görüşler bu tekrar özetliyorum Allah'ın nizamıyla e, hükmetmiyor inanmıyorsa veya başkasıyla idare etmenin helal olduğuna inanıyorsa üçüncü bir şey kendi koyduğu yasaların daha üstün veya Allah'ın nizamına denk olduğuna inanıyorsa bunun kafirliği de yok, katmerli kâfir, ümmet müttefe değil Allah'ın indirdiğine inanıyor onun üstünlüğüne inanıyor onun dışındaki yasalarla insanları sevk idare ediyorsa durumu ne? Hemen hemen geçmiş alimlerin çoğunluğu çağdaş alimlerde de gördük dağılma var. Bir bölüm öyle diyor bir bölüm öyle diyor. Diyorlar ki günahkardır. Madem ki inanç var günahkardır. İkinci bir görüş diyor ki onun inancı kendisini kurtarmaz Allah'ın indirdiğiyle eğer insanları sevgi idare etmiyorsa bu katıksız kafirdir. Üçüncü bir görüş Allah'ın indirdiğiyle insanları sevgi idare etmiyorsa tümüyle mi idare etmiyor bir bölümüyle mi? Tümüyle idare etmiyorsa kafirdir inansa dahi bir bölümüyle idare etmiyorsa fasıktır salimdir diyorlar. Şimdi yani indirgeyeceği olursak fertleri tekfir etme ihtiyatlı olma gerekiyor biliyorsunuz. Geçmişte de okuduk. Kafir değilse insan kafir oluyor. Ama bir kitle olarak bunların yaptıkları nedir dediğimizde işte buna göre şekillendireceksiniz. İşte selamet var, melamet var. Ak var, kara var. Ak böyledir, kara böyledir. Oraya yerleştirmeyi de size bırakıyorum. Bak, aklar veya merametler selametler neyse ise buradaki alimlerin hangisine göre ne oluyor orada belli üç sıfattan biri katıksız kafir katıksız isyankar hiç kimse ey mümin kardeşimiz o canım ciğerim başkanım gel öpeyim seni demiyor en yani azından görüyorsun görüyorsunuz kimilerde diyorlar hepsiyle idare etmiyor bir bölümüyle şu an yaşadığımız yerde hepsiyle idare edilmediği muhakkak o şıkka yer yok tümüyle taraf edilmiş, laiklik kazığı da çakılmış bunun teminatı olarak teklif dahi edemezsiniz şu maddenin yeni İslam'ı bir şey gelsin teklifi suçtur atarlar oradan veya ne yaparlar bilmiyoruz İki şıktan biri kalıyor kafir veya isyankar geçmişte bu kafiri kim devamlı kullanmış hariciler, ancak hariciler döneminde Allah'ın nizaminin tümüyle hükmetme kanaati kafalarında yok bir kısmıyla hükmetmiyorlar diyerek bunu söylemişler günümüzün çağdaş alimlerinden bu sert olan kim? merhum Seyyid Kutup. birileri onu zilaldan okur da gelir damgaları basarsa oraya dayanmış olabilir ve yine Abdullah Azza fakat bunların karşısında çağdaş alimlerden Mevdudi var, Şemketi var Abdülkadir Udah var ki geçmişteki alimler taleri kurtu ve alusi hakim diye adlandırılan alimler de hep isyan şıkkını tercih etmişler. Bize düşen, inançlı gibi zannettiğimizlere kafir deme damgasını vurmayalım ama benim şahsi kanaatim bunlar Müslümandır demede de ihtiyatlı olma işlerini Allah'a bırak bilemiyoruz. Bir halleriyle kafir oluyorlar, bir halleriyle Müslüman oluyor. İyice netleştiriyorum. Ama hale ahvalinden kafir olduğu belli, canı cehenneme. Zaten onlar belli. Hal ve ahvalleri bir yönüyle küfrün işini yapıyorlar, bir yönüyle İslam'ın işini yapıyorlarsa biz bunlara iki damgadan birini basmada zorlanacağız bir halleriyle böyle, bir halleriyle böyle oluyorlar deme, en sağlıklı olur kanaatindeyim. Bu da benim ferdi kanaatimdedir. Bunu bitirdik. Allah'ın nizamini hükmetmeyenlerin durumu neydi? Başka bir konu var, ek konu olarak onu da işlemek istiyorum. Bir dersimizi almasın. Bu da, Kur'an-ı Kerim'de geçen tağut bir bir de cip kelimeleri ne manaya gelmektedir? Tağut'un asıl lügat manaları oldukça fazla fakat müfessirler şunları tağut demişler. Şişt, tağut aslında lügat azgın demek. Yani haddini aşmış. Haddini bilmeyen manası. Şeytan demişler müfessirler. Sihirbazlara demişler Kâhin Kayıptan haber veren Bu sihirbazdan daha farklı bir şey Sihirbaz bir şeyleri yapıyor İnsanın iradesini felç etmeye Çalışıyor felç ediyor Bu sihirbaz ama öbürü Durmadan kayıptan <gülüyor> haber veriyor Günümüzde mebyum mu diyorlar Ne şeytan diyorlar Bunlar demişler tavuktan maksat Kâhinlerdir Eee mazelleri tavuttan maksud Allahu Teala'ya isyan edenlerdir ki bir izahlarda bulunuyorlar. Bu çağda âlimler bu hususlarda ne diyorlar? Mevdudi diyor ki tavut aslında Allahu Teala'ya isyan bayrağını çekenler insanlara veya e, e, insanları sevk idare etmede mutlak e, yetkileri olduğunu söyleyenler yani insanlar elbette ki birileri sevk idare edecek kendilerinin koydukları yasalara göre kastediyor insanları ezenler insanları kendilerine kul gibi taptıranlardır tağut diyor mevdudi seyit kutup diyor ki tağut insanın aklını şaşırtan ve insanların hür iradelerini felce uğratan Allah'ın kulları için çizmiş olduğu sınırları aşan kimseler. Eğer bir insanın insanı inancı bağlamıyor ise Allah'ın kullarına beyan ettiği şeriat onu engellemiyorsa işte bu insan tahttur. Ayrıca Allah'ın nizamı bırakılarak getirilen her sistemin kendisi de tağuttur. Sistem, rejim de tağuttur. Ayrıca Allah'u u Teala'dan alınmayan her düşünce tarzı, hatta her edebiyat, şiirler vesaireler, herhangi bir konum, herhangi bir taklit, filanlar bunu yaptı, biz de bunu yapalım, Allah'ın nizamına ters sebilir giysiler, kıyafetler vesaireler. Bunlar sınırı aşmadır. Bunları yapanlar tağuttur. Yani modacılar da buraya giriyor. Eğer İslam'a bir moda yaparlar. Velhasıl şeytanın, tağutların başında olduğu bir belki de hatırımıza gelmeyecek sihirbazlar, o kayıptan haber verip de bir takım Müslümanları bile yer yer kendilerine sürükleyenler bunların da tağut olduğu kesin söylenilmiş. Ayrıca insanlara baskı yapıp dikte yapıp hür iradelerini felç edenlere tağut denilmiş. Allah'ın yeryüzüne koyduğu yasalara rest çekerek insanları kendisine kul gibi yapanlara da tağut denilmiş. Oklar kime gidiyorsa gitsin. Çift kelimesi de aynı manalarda kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de tağut 8 yerde zikrediliyor. İkisi Bakara suresi 56-57 ikisi Nisa suresi 60-76 3'ü 51 Maide suresi 60 Nehan suresi 36 Züme suresi 17'de zikrediliyor. Bakara suresindekini okuyayım. s kim yekfur bil tagut ve yu'min billah fakat istemsaka bil urvetil rusku alenfisamaha vallahu semiun ali. Kim tagutları inkar eder yani onlara karşı çıkar Allah'a iman ederse işte onlar en sağlam kupa kopmayan ayrılmayan en sağlam kulpa sarılmış olurlar. Allah her şeyi bilendir işitendir. Yani tağutu edeceksin. ondan sonra Allahu Teala Teala'ya iman edeceksin ki imanın sağlam olsun. Bakara 250'de diyor ki وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ tavut Müminlerin dostları Allah kafirlerin dostları da tağutlardır. Bugünkü diktatörlere zalim ve kafirlere meddahlık yapanların onların dostları oldu muhakkak Bunları böyle sıfatlandırıyor. Diğer ayetlerde biri de yargılanma meselesi. Allah'ın nizamını bırakıp da gidip tağutların önünde muhakeme olunanları görmedin mi? Onlar iman ettiklerini zannederler. Halbuki şeytan onları saptırmıştır. Şu ayeti kerimesinde de tağut ifadesi geçiyor. Velhasıl bizim burada anlayacağımız her Allah'ın koyduğu sınırı aşana tağut deniyor. Kral olsun, en büyük başbakan, cumhurbaşkanı olsun, bir derebeyi olsun, kabile başkanı olsun veya kişilerden öbür tarafa götürülerek herhangi bir sistem olsun, madem ki o sistem insan adlini aşarak azgınlık yapıyor, ona da ne denilmiş? Tağut denilmiş. Evet konumuz bitti bir başka konu var ona geliş yapayım mı yapmayayım mı diye tereddüt ediyorum.